Kova ile aslan evlenebilir mi? Akrebin yükseleni çocuk doğursun mu? Balık burcu bu sene yumurta bırakacak mı? Terazi yine kendini şaşmış Kör buza topallamadan ekinler Başak burcunu verecek mi? <gülüyor> Güzel oldu Koyun burç mu? At kafası <gülüyor> At at burcusun sen at burcu Hepsi birazdan Yavuz Kanka, birazdan, birazdan Yok bir şey bul oğlum her şey bizim için bul oğlum bir şey <gülüyor> işte. Hepsi birazdan. Burçlar günlük hayatımızın tamamını, birbirimize mesaj atmasını, gazete takibini, sosyal medyada benim bugün burcumdan nasıl bereket var mantığının hepsinin içine girmiştir. Hatta evliliklerde eskiden başka başka takıntılar varken şimdi bunun burcu benim burcuma uyar mı, uymaz mı? Bu mantıklar üzerinden yürünüyor hakikaten. Konuya girmeden önce Maide Suresi 90. ayeti bir beraber bilmemiz lazım. Ey o bütün iman edenler, içki, kumar, putlar, kısmen çekilen zalla. He şeytan işi murdar bir şeydir. Onun için siz onlardan kaçının ki yakayı kurtarasın. Rabbimiz elbette birçok şeyleri sebeplere bağladığı gibi yıldızların, gezegenlerin, e, bunların hareketleri de tabii ki bizlere bazı şeyler anlatıyor. Ancak ilk anlattığı gerçek kainattaki bu muhteşem mevcutiyetin bir yaratıcının sanat eseri olduğunu anlamamız lazım. Fakat her şey kainattaki yaratıcıyı sanatkar anlatırken maalesef insanlar yıldızlara, burçlara, ayın, güneşin hareketlerine tapar halide gelebiliyor. Ne yazık. Halis niyetlerle bu işe başlanılsa bile ay arkadaşlarla toplandık ne olacak ki diye bir dönem sonra ama bu varlıklara uluhiyet isnat ediyorlar, hiç farkında olmadı. Zaten şeytanın üzerimizde uyguladığı bütün taklalar böyle değil mi? Hiç farkında olmadı. Bazı insanlar doğduğunuz güne ve saate göre hayatınızın karakteristik özelliklerini sizlere verebileceğini öngörüyorlar bizlere. Ve aslında bakarsanız ezelden gelen merak duygumuzdan dolayı epey de para kazanabiliyorlar. Buna sebep olarak doğduğumuz anda güneşin bulunduğu burç ve diğer bazı burçların ve gezegenlerin konumlarına göre ilgili yıldızlardan bazı ışınların bizi etkilediğini ve özelliklerimizi şekillendirdiğini söylüyorlar. Oldukça da enteresan yaklaşımları var. inanın bu konularla ilgili. Örneğin oğlak burcu olanları keçi gibi inatçı olduğunu, yengeç burcu olanların aynı burçtaki hayvan gibi böyle yan yan yürüdüğünü sürekli böyle iddialarda bulunuyor. Yani bu söylediklerimi birçok astronomi kitabında ortak dil gibi ortak kaynak gibi görebilirsiniz. Eğer yıldızlar bizleri ışınlarıyla etkiliyorsa hepimizde ama hepimizde bizlere en yakın yıldız olan güneşin özelliklerinin olması lazım. Çünkü eğer güneş ile dünya arasındaki mesafeyi şöyle 30 santimlik gibi bir mesafe olarak küçültürsek en yakın yıldız olan Proxima New York'ta olacaktır. Yani en yakınınızda yaran bir ateş var, güneş. Yani bu sizi etkilemeyecek. Ta New York'taki Proxima sizi etkileyecek. Madem bunların ışınları hayatımızı etkiliyorsa, bütün evimizin ortak özelliği güneş olması lazım. Kaldı ki 12 <gülüyor> <gülüyor> Düşüyordu. <gülüyor> <gülüyor> Hangi burçsun sen böyle? Kova. Bazağın gibi Kaldı ki 12 burcu oluşturan yıldızlar, az önce bahsettiğim gezegenlerden çok daha uzaklar. <gülüyor> <gülüyor> Senin yükselenin tantuni Ömer. Yani en yakın yıldız olan Proxima 4 ışık yılı uzaktayken Başak Takım Yıldızı'nın en yakın üyesi olan Alfa 281 ışık yılı uzaktadır. Rakamlara bak. Yani az önce hani güneşik 30-40 santim yakınıma koymuştum. Proxima New York'taydı. Bu alfa 70 kat daha uzakta olan bir gezegen oluyor artık bizim için. Ve işin daha komik yanı bazı burçları oluşturan yıldızlar dünyanın milyonlarca ışık yılı uzağında. Yani güneş dururken bunların bizi etkileyebildiği kanısı acaba insanlarda nasıl oluşabilir? Mesela ben bir kova olaraktan kovayı ele almak istiyorum. Küçükken e, Kova Burcu'nun şu özelliğiyle tanıştım. Kova Burcu'yum diye çöp dökme vazifesi bende diye annem bana iteliyordu hep çöpü. <gülüyor> yani Kova Burcu'nun bir özelliğidir. Çöp kova, ben kova, benim dökmem gerekiyormuş. Annem oradan iteledi. Mesela şöyle düşünelim. Kova Yıldız grubunun en yakın iki tane üyesi. Alfa ve Beta. Bunların en yakın olmasına rağmen sırasıyla bir tanesi 1359. ise 2174 ışık yılı bizden uzaktadır. Hesaplayabiliriz herhalde bunu. O yüzden çok açmıyorum konuyu. <gülüyor> yani bu örneği netleştireceksek, hani az önce dedik ya güneşi küçültelim dibimize koyalım. 30-40 santim yanımda güneş var. Proxima nereye gidiyordu? Ta New York'a gidiyor. Bu kovanın iki tane burcunu ayır ötesine taşımanız lazım küçülttüğümüz halde. Bu bizim küçültebildiğimiz sınırlar. Düşünebiliyor musunuz bunu? İnsanların burçları aslında şöyle belirleniyor. Doğum gününde güneşin dünyaya göre bulunduğu veya geçmekte olduğu takım yıldızı sizin burcunuz oluyor. Örneğin her yıl Kasım ayının ilk yarısında güneş Akrep takım yıldızında bulunur. Bu günlerde doğanlarda Akrep burcuna dahil olur ve bu kişinin karakteristik özelliklerinin de bir takım yıldızının, bir grubun yansıttığı ışından aldığı özellikler olduğu düşünülür. Göya. Aslında başka bir büyük yanlışlık daha vardır yani geçmişteki insanların burç hesaplaması ile ilgili. Mesela şöyle düşünelim yani. Dünyanın 26.000 yılda tamamladığı bir spin dönme hareketi var. Bu her 2300 yılda bir burçların bir kademe ileri kaymasına sebep oluyor aslında. Yani 1 Ocak 2000 yılında doğmuş bir kişi oğlak burcundadır. Ama milattan önce 1 Ocak 300 yılında doğmuş bir kişi ise kova burcundadır. Yani siz bugüne göre bu verilerle hesap yaparsanız geçmişteki bütün burçlar yanlış çıkacak o zaman. Yani biraz sonuca gidecek olursak hayatımız üzerine Rabbimizden başka bir tesir aramamız bizim yanlış bir arayışımızın sonucudur. ve birçok da bunu çok güzel paraya çevirebiliyor üzerimizden. Gaybı Allah'tan başka kimse bilmediği gibi onun kullarını yaratırken verdiği karakter ve diğer özellikleri de yıldızlara bağlamak oldukça yanlıştır. Yani dünyada birbirinin eşi iki tane insanı bile bulmanızın imkanı yok. Aynı gün, aynı saat, aynı anda ve aynı anneden doğan ikizler bile çok farklı karakterlere sahip olurken kova burçlarının geleceği böyle olacaktır gibi bir iddiaya inanmak biraz saflık olabilir. Şu ince ayarı da unutmamak lazım karakter özelliği söz konusuysa bizim ruhlarımız tabii ki de yıldızlardan çok önce yaratılmıştır. Semada gördüğümüz harikulade düzen yaratıcıyı göstermenin yanında başka şeylere evet işaret ediyor olabilir fakat bu bizim maddi ve manevi özelliklerimizin kaynağı olamaz. Olsa olsa göstergesi olabilir. Yani göster Kaynağı olamaz. Mesela yıldızname diye bir hadise var. Ama ben ömrü hayatımda bu hadiseleri yorumlayabilecek insanlarla denk gelip tanışmadım. Hele o köşedeki çapulcuların hiçbiri asla değil. Böyle insanlar olabilir. Yani kaderciyetinde bir şeylerin üst üste tevafuk etmesi evet bir şeye işaret ediyor diyebilir. Mesela bir motor ustası düşün. Sesiyle dinlediği an arızayı tespit ediyor. Çok ilginç değil mi? Benim kullandığım arabada o iki dakika dinliyor. Ya da bir doktor öksür diyor ve diyor ki git akciğer röntgeni çektir. Şöyle sıkıntılı bir hastalık olabilir diyor. Bunların zirveleri var. Mesela e, fizik tedavi ve rehabilitasyon da var. E, mesela sihir diyor öğrenciler. Bunun bilimsel adını bilmiyorum. Adam şöyle kafaya dokunuyor. Kafaya dokunup ayrıntılı şöyle yoklamalarının sonucu mesela sende bel fıtığı var diyor. Ve tespit ettirebilen adamlar var ama kaç tane vardır bunlardan? Az önceki burçların diziliminin bizim hayatımıza verdiği işari manayı çıkarabilecek kaç adam vardır? Çok nadir. Yani böyle adam sallıyorum hadi Türkiye'de e, sallıyorum bildiğim şeyler değil 5 tane olsun diyelim ama 5 milyon tane kahve falan var. Demek ki çok da saf var burçlarda mana çıkarmanın aksine bundan uzak durulması gereken bazı hadisler bile mevcut. Peygamberi Zişan şöyle buyurmuş. Bir kimse gider de verdiği haber konusunda kahini tasdik ederse Allah'ın Muhammed'e indirdiğini inkar etmiş diyor. Yani bu hadise baktığında hakikaten ayın vesair bunun mizac etkisi olabilir. Hani mesela kapalı havalarda nasıl daralırsınız ya da güneşli havalarda açılırsınız. Bunun da böyle mizac noktasında etkisi olabilir ama asla mukadderatınızı etkileyemez. Furkan suresi 61. ayette şöyle beyan ediyor. Göğe burçlar yerleştiren ve orada bir ışık kaynağı ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı ne yücektir? Yani baktığında bir astronomi ilmi, işaretler, ince işaretler mevcuttur aslında. Ama şurası tekrar hatırlatıyorum çok önemli. Benim mutluluğumu, huzurumu evet bunları burçlar yarattı diye itikat etse iman sistemini çökermeye kadar gidebilir bu olay. Çünkü sevgili kardeşim bunları Allah'tan başkası yaratan. Nasıl ki Allah Güneş'e ısıtma, buza soğutma etkileri Allah yarattı ve onlara ince tesirler olarak verdi, aynen böyle de burçların ince mizaç noktası tesirleri olabilir ama tekrar söylüyorum o beklediğiniz fallardaki, faloklarındaki, o kahinlerdeki cümlelerin hiçbiri olamaz burada. Güneşin konumunun elma yetiştirme, armut yetiştirme noktasında nasıl ince bir tesiri varsa ancak mizaç noktasında böyle ince bir tesir olabilir. Ama huzurunu, mutluluğunu, kaderini asla. Ve sen bu burçlardan değil bunları evlilik çıkarmaya çalışıyorsun. Ya ben boğayım da bu aslan biz nasıl o boynuzlu, ben hırçının falan yani bunları yapamazsın. Düşün. Bir makine var ve makineye doğum tarihini giriyoruz. Ve sana şöyle bir ekran çıkıyor. Haftaya her şey çok güzel olacak. Kardeşim haftaya yüz tane kötü şey yaşasam da bir tane güzel şey illaki olacak. İslam bu şekilde gelecekten haber vermelere uygun değil. Hele ki onların ortak özelliklerini yazarak insanları aldatmaya hiç uygun değil. Eş mi istiyorsun fıtratına uygun? Peygamber aleyhisselam gibi kainatta hiç batmayacak bir güneş varken yıldızlarla yani kuşlarla yol bulunmaz